Gönül Sadası'nın değerli dinleyenleri bir programda daha birlikteyiz. Hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bugün rüyaları konuşacağız kısmetse. Hocam sizin hayatından portreler kitabınızda ilginç bir anekdot var. Diyorsunuz ki Safer Efendi'ye yine ondan naklen. Ee, rüya bir kuş gibidir ee, Kötü rüyayı e, konuşmamak lazım ee, O kuş ağzını açar e, O alemden hakikat alemine düşer evet. Eğer kötü bir rüyayı konuşursak evet. ee, Dolayısıyla mesela rahmetli pederinize böyle kötü rüyalar Kötü içerikli olumsuz içerikli rüyalar getirildiği zaman Tabir etmezmiş evet. Geçiştirirmiş evet. Hayırlı inşallah hayırdır hayır, inşallah. inşallah hayır olsun hayır evet. olsun inşallah, evet. hayır olsun inşallah. Evet. Evet. Ee, buradan başlayalım isterseniz Buyurun, ee, rüya size ne ifade ediyor çok şey bir defa bulunduğunuz yeri gösteriyor manen neredesiniz Hı -hı. o çok mühim bir şey yani insan merak ediyor ben neredeyim yani. zahir alemdeki yerinizi iyi kötü biliyorsunuz da ee, manevi olarak, tabii maneviyata inanıyorsanız yani. Ama her insanda, inanmıyorum diyen insanda dahi kalp olduğu için. Ve o kalbe, Cenab-ı Allah, o ruha, ezel bezminde bir hitapta bulunduğu için, ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabında bulunduğu için, bu endişe hepsinde bilakaydı şart vardır. Benim İtikadım hı hı. ve gözlemlerim budur. Ee, meslek icabı işte farklı insanlarla tanıştım. Şimdi tabii artık yaşlanınca o spektrum epey daraldı. Benim de daha fazla dışarı çıkacak spektrumu açacak enerjim yok. Nasıl olsa hani işte bu, bu, her şeyin bir sonu var. O insanlarla böyle ideolojik fikri sohbet değil, hayatın akışı içinde bir sohbet ettiğiniz zaman çoluk çocuktan kaderden filan açınca bu endişe çıkıyor ortaya görünüyor. Söyle, söylerseniz de deder. Söylemeyeceksiniz ama sonu anlıyorsunuz yani. Acaba o onu söyler rüya size. Bir de yani e, tabii yani ledün ilmi diye bir şey var yani Cenab-ı Allah size ne kadar haber verilmesini şey görmüşse onu e, haber verir böyle bir şey. iki tane rüya anlatayım. şimdi Şu anda aklıma <gülüyor> geldi. İkisi de pedere ait bu rüyalarım Yani <gülüyor> bir, bir anekdot olarak. Bir tanesi babam hayatının son 8-10 yılında <gülüyor> Soğan Ağa, o, o da oturuyor zaten Bayezid'de soğana semtinde. O mescitte İhyaül Ulumü Din cumartesi günleri ikindiden sonra <gülüyor> kışın yazında devam etti. Onu okutuyor. Cemaatinden bir hanım bir rüya görmüş, e, ablana anlatmış. Demiş ki, hoca efendi e, kucağında bir somun ekmekle göğe uruc etti. Bunu söyle bakalım demiş, ne diyor bu rüyaya. Ablam da bana çok sonra söyledi ablam. E, dem, Söyleyince babam hayırdır inşallah kızım demiş. Baba tabi ki inşallah evladım demiş. Baba hayırdır inşallah çocuğum etmemiş. Bundan bir süre sonra da kucağında ekmekle hakikaten <gülüyor> ahirete intikal etti. Yani çok enteresan. Ekmek ya. dediğiniz de herhalde yaptığı hizmetler. Evet, ee, evet. Filan. Evet. Yine böyle şimdi bu çok yakında yani öğrendim bunu birkaç sene önce böyle bir rüyayı ama işte hı hı. E, inkılaplar oluyor. Hı -hı. Efendim e, Arapça dersle ediliyor. vediliyor Arapça hocası Arapça muallemi İstanbul Sultanisi'nde işsiz kalıyor Evli Ablam hayat doğmuş ve küçük çocuk var Evde maaşla geçinen Bir ev bu yani Hı -hı. E, Biraz tabi sıkılıyorlar ama o zaman insanlar e, hiç söylemeden e, Borç veriyorlar Bilmem ne yapıyorlar vesaire ediyorlar Kredi kartı diye bir şey yok Hı -hı. Ama sıkıntı var tabi Bir gece manada bir rüya. Demiş ki anneme, o demiş hanım kalk bize e, vazife verilecek. Yahu ya, ne oldu? Onlar yahucum ya, ne oldu? Yani yahucum ne oldu? Hı -hı. Böyle konuştular da ağalarında. Yahuhu filan. Demiş ki bana bir somun ekmek verdiler. Büyük bir somun. Üç beş gün sonra e, sizi işte tekrar marifte filan mektepte muallim olarak tayin ettik. Hı -hı. Böyle rüyalar. Bir ya da bu Tabii. çok daha önemli. Dar Şofaka Müdürü öyle derdi Müdür Hasan Emre Bey görüyor rüyayı bir kızı var. Hı hı. Delikanlı kız eskiden öyle tabi delikanlı kız yani hı genç kız olmuş. Çok seviyor kızını. Bu kızı bir haça gelmişler. haç şeklinde ve bir zabit bu kıza tabanceli ateş ediyor. Rüya bu. Tabi Aslan Fehmi burada bir mana veremiyor. Nedir bu diyor yani. Haç, ürküyor adam. Müslüman adam. Hı hı. Zabit, subay, tabanca, ateş filan. Peder'e söylüyor. Peder de o sırada efendi insab etmiş. Derslerini yapıyor ve rüya tabir etmeye başlamış. Diyor ki Hasan Fehmi Bey bir zabit senin kızına talip olacak. Ve kızı sen ona vereceksin. Ama nikahları şu anda geçerli olan şehri ahkamla göre kıyılmayacak diyor. Daha medeni kanun çıkmamış. Kod sivil daha çıkmamış. Allah Allah. Çok enteresan. Hı -hı. Aradan birkaç sene geçiyor. Kod Hı -hı. sivil çıkıyor medeni kanun. Nikah usulü değişiyor. Hakikaten zabit kıza talip oluyor. Nişan alıyor. Ateş ediyor. Kızı alıyor ve nikahları da medeni kanuna göre nikah dairesinde belediye nikah memuru tarafından kıyılıyor. ...böyle anlatılan rüyalar... rüyalar. <gülüyor> ...bizim hayatımız böyle arkadaşlar... Yani. ...ben ne yapayım yani... Evet. ...rüyalarla... ...gerçek alem arasında... ...büyük duvarlar yok... ...kadim medeniyetlerde yok, hocam... Evet. ...yani rüya... E, ...bir haber getirdiği de düşünebiliyor rüyanın... ...Hazreti, Hazreti Yusuf'un rüyaları... ...Tabii Hazreti Yusuf'un rüyası... E, tabii. ...Hazreti Yakım'ın rüyası... ...tabii... tabii. Ya ...yani o Kur'an'da... ...evet e, yani... E, Dolayısıyla e, insan rüyadan öğrenebilir de... E... Firavun'un rüyaları? Tabii. Hı -hı. Yani buradan anlıyoruz ki rüya sadece kitap ehline gelmiyor. Hepsi Allah'ın kulu. Tabii. Hani yedi cılız öküz, yedi semiz öküzü yedi vesaire ben şey yalnız söylemeyeyim yani. Evet. Ama ahkam Kur'an'ı yede var. Firavun rüyayı görüyor. Hakimleri, onun da bilgeleri var. E, tabir edemiyorlar. Edgasul ahlam diyorlar. Yani karmaşık şeyler bunlar. Onun yanında şeyden çıkan, hapisten çıkan, zindandan çıkan birisi var. Bir Nedime, o diyor ki bir adam var diyor zindanda. Çok güzel tabir ediyor diyor. Kim o? Gidecek getiririm diyor. Tabi Hz. Yusuf gelince, tabir edince Firavun onu o diyor bu hakikaten. Bunu hemen alıyor, sahide vezir yapıyor kendisini hakikaten. 7 sene büyük kıtl şey, bolluk 7 sene ciddi bir kıtlık oluyor yani. Ancak o sayede toparlanıyor. Akâm-ı bunun hepsi belli. Yani rüya böyle bir hadise. Ha, e, manasız rüyalar da tabii ki var. Tabii tabii, manasız rüyalar da yani, Her zaman haber getirmesi gerekmiyor evet. yani. Bir derviş Mehmet vermiş ki evet, <gülüyor> Bu evet. derviş Mehmet çok vardır yani bunlar e, sembolik Hı -hı. adamlar. E, şey istermiş, Hı -hı. E, manevi e, rısp almak istiyor, rüyasını gör, git al derviş efendi. E, Bütünü görmüyor. Efendim savda bir adam demek. Efendimmiş ki bir akşam demiş sen bu akşam tuzlu bol tuzlu balık ye, Hı -hı. üzerine de su içme. Hmm, Tabi. Demiş bir yatmış adam, sabah kalkmış, e, ne gördün? Efendim demiş, çağlayanlar, sular, üzerime aktı, bol bol içtim demiş. Bak işte, <gülüyor> mideyi doldurdun, tuzlu tuzlu yedin, böyle gördün. Kalbin de böyle dolarsa görürsün demiş, muhabbetli muhabbet diyor. <gülüyor> çağlayanlar <gülüyor> diyor, Pınar'la içtim doydum diyor, kalktım <gülüyor> ki ağzım yanmış diyor. <gülüyor> Olay bu yani. Bu, bu tür rüyada var. Efendim işte ne düşündün onu görürsün akşam yattığın zaman ama hiç alakası olmayan bir şey de görürsün yani. Evet. E, yani biraz aslında rüyalarda insan dinlenmiş oluyor hocam. Değil mi? Yani günün stresini, yorgunluğunu bir şekilde atıyor. Bazen rüyayı kazip görüyoruz. Bazen rüyayı sadık görüyoruz. Evet, tak, tak. Bazen bize e, hakikatle ilgili haberler getiriyor. Bazen de gördüğümüz rüya yalancı rüya oluyor. Olur. Değil ol. mi? Ee, o yüzden sadık rüya vahyin 46'da biridir demişler. E, i̇şte altı ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüya ile evet. müşerref oldu ya yani o evet. ilk başlangıçta. Hı hı. O, o olay öyle yani. Evet. Orada, evet. orada 23 senedir hı hı. Efendim, şeyse e, bir seti o aradaki altı ay 46'da bir oradan çıkıyor. Evet. Tabii siz bir yani psikiyatri olarak rüyaya başka manalar da veriyorsunuz. Değil mi? Onu, o da önemli yani. Yani şöyle hocam. Aslında rüya dediğimiz şey e, yani yeri geldiğinde günlük hayatla ilgili hakikaten çok güzel şeyler anlatıyor. Sembolizmler var. Tıpkı e, merhum babanızın o işte elindeki ekmeği sizin mesela hizmetleri olarak e, yorumlamanız gibi. E, günlük hayatta ...bazen bize danışanlarımız getiriyor rüyaları... ...birebir karşılığını bulabiliyorsunuz... ...yani evet. rüya... ...al beni oku diyor... Evet. ...al beni oku diyor... ...ve evet. çok kolay okunabiliyor... Evet. Ee, ...bazen de e, bazı semboller gizli oluyor... Onlar, ...remzler gizli oluyor... ...onları çözebilmek gerekiyor... Ee, ...bazen de çok saçma sapan olabiliyor... ...yani sizin de söylediğiniz gibi... Ee, ...kimi şeyler... E, ...müellifler zaten rüya konusunda çalışanlar her rüyaya çok özel bir anlam vermemek gerektiğini de söylüyorlar. Doğrudur. Doğrudur. Bu sizin kitabınızda bahsettiğiniz olumsuz rüyaları konuşmama hadisesi hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Mesela bizim ailemizde de vardır gelenek olarak. Yani bize büyüklerimizden intikal etmiş. Bir rüya lafını duyar duymaz hemen herkes hayır olsun, hayır olsun, hayır olsun tabii, der. Tabii. Ee, tabii, tabii. Yani aslında sizin o bahsettiğiniz şey sanki Anadolu kültüründe yaşıyor Ama yani. Ama aynı yerden geliyor. Evet. Yani bunların hepsi büyük manevi mürşitlerin, Hı -hı. irşadının bir neticesi. İstanbul, Anadolu'dan farklı değil ki. İstanbul, Anadolu'nun seç, seçkinlerini toplayan bir mahalle yani hı hı. E, meritokratik bir toplumsal yapı var ve seçkinlerinin kabiliyetlerinin önü hı hı. Osmanlı'da hiç kesilmemiş e, gelebiliyor. Şeye bakmıyorlar yani. Hı hı. Bu bunun birikimine adam bir şey söylüyorsa bir şey yapıyorsa zekasıyla kabiliyetiyle ilhamatıyla sanatıyla onu önü açık. E, bu şöyle yani Cenab-Allah'ın kaderi çok farklı öyle de tecelli eder, böyle de tecelli eder. Hı hı. Yani biz kötüsünden söz etmeyelim. Hı hı. Ee, o kadar öyle inşallah tecelli etmesin. Kötüyü çağırmayalım. Çağırmayalım. Kötüyü anarak evet. kötüyü çağırmayalım. Evet. O... Bu bir düstur olarak, genel olarak e, İslam ahlakında Tabii. E, var mıdır hocam? var. Var. Yani batılı tasvir batıldır denir mesela. Tabi var. Yani insanlar hı hı. çünkü heves ederler. Hı hı. ...insanın içindeki o bir. E, nokta var nefsi, emmare dediğimiz. O o ister, mesela şöyle söylerlerdi. E, i̇ç dünyamız, nefsimiz hiçbir zaman ölmeyecek. ölmemesi de lazım. ama bize lazım. Birçok işte onu kullanıyoruz. Ama onu dizgin altında tutuyoruz. Ama işte bu heves ettirilen şeyler, yani İslam noktayı nazarından batılsa, kötüyse onları tamim etmemek lazım. Niye? Nefsimiz emmareye doğru kayar ve onları ister, yapmaya çalışır. Suyu bulmasın. Onlar her zaman vardır. Bu dünya zıtlar dünyasıdır. Pozitif de var, negatif de var. Hayır da var, şer de var. Zaten hep hayır olsa o onu biz onu hayır olduğunu bilmeyiz. Şerde göreceğiz ki hayır olduğunu bilelim. O açıdan rüyada da böyle. Yani tabii onu erbabı Şimdi Mesela bir rüyayı ben babamdan çok dinledim. ''Efendi de yanına oturtur, dinleyin.'' Yani, tabi dinleyin demezdi. ''Efendi hatıra halinizde bulunsun, beraber dinleyelim.'' Yani şimdi diyordu. Ee, orada e, tabir eder. Mesela aynı rüyayı iki farklı insan görür, tabirler değişir. Çünkü bu, yani tabi bunun e, yani aklen bir izah var mı bilmiyorum. Ee, şöyle ben gördüm hadiseyi, bir rüya tabir edeceği zaman veya bir e, sohbet, özellikle yabancılığa sohbet edeceği zaman evet. teveccüh ediyordu. Fetabi de yapardı aynı şeyi, hmm. ana kaynağı yani e, müşridine teveccüh ediyor manen, bir fatiha okuyor, bir şeref duruyor filan, hadi Bismillah diyor ondan sonra. Ben sorardım Fethi abi, abim de nasıl yapıyorsun? Fişi takıyorum derdi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bizim anladığımız <gülüyor> dilden söylüyor. O zaman bir yirmili yaşlardayım ben. İşte 25-26 falan. Evet. Ve 27. Abim nasıl yapıyorum? Fişi takıyorum diyor. Tam benim anlayacağım bir şey o ya. Yani. <gülüyor> güzel değil mi? Fiş, ta fişi takıyorum derdi. <gülüyor> Fethi abi müthiş bir adam yani. Yani. Nasıl e, o kadar insanı dokunmuş? Ben şimdi geriye bakıyorum hayret ediyorum. E, ona mu? da dokunuyorlar, dokunmuşlar zaten. Fiş takılmış zaten. Takıldı zaten evet. yani. E, tut geçiyor elektriği. Bu kadar basit Tabii. yani. E, böyle bir adam yani. Ama tekkesi yok. Tabii her yer tekke onun için zaten. <gülüyor> Fetha bir acayip bir adam yani. Yakalıyor insanı. Bir bakış kâfi yani. Evet. Efendim de öyleydi yani. Onun tek kesi vardı. Uğraşırdı insanlarla. Zaman zaman da onu çok üzerlerdi ama ne yapsın, çaresi yok. böyle Zaman zaman da derdi, İvan'la geçinmekte de zordur hoca derdi yani. Evet. Evlat'la geçinmekte zor, İvan'la geçinmekte de zordur derdi yani. <gülüyor> Geçinmek, siz vereceksiniz. Evet. İnsanayıp isterler. Evet. Vereceksiniz. Evet. Vermeden olmaz. Talebe de öyledir. Siz hocasınız aynı zamanda. Talebe ister. ...vereceksiniz. Valla ben... E, ...talebenim hocaya da verenini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani e, biz bir şey... ...öğretmeye gayret ederken bazen... ...onlardan çok şey öğreniyoruz. E, tabii. O hocanın en güzel tarafı. O, o. her zaman öyle. De, onlara söylemeyiz biz. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tabii. E, hoca, yani şey... E, ...hoca e, aslında bir şekilde... ...biz... E, ...veriyor fakat... E, ...istemiyor, yani o... ...istina makamı... E, ...özellikle... E, ...manevi liderler için çok... ...mühim gibi geliyor bana evet. hocam... E, ...biraz e, günümüzde en çok... ...bu manevi kurumların bu, eleştirilme... ...sebeplerinden birisi bu... Günümüzü hiç konuşmayalım, konuşmayalım Evet ...ideal bir dünyadan konuşalım tabii biz... Tabii. ...günümüz zor bir gün yani... ...şunun için zor, ben yani hiç... ...çok genel konuşacağım... Türkiye'deki insanlar hı hı. E, kapitalizmi yeni tanıdılar. Hı hı. Moderniteyi yeni tanıdılar. Çok hoşlarına gitti. Gitmeyecek gibi de değil yani. Onun türbülansı devam ediyor şimdi. E, hem Müslüman kalalım hem modernist kapitalist olalım diyorlar. Bu olmayacak. Bu olmaz. Bunun sancılarını çekiyoruz. Ne olur? Onu ben bilmem. Ama şunu çok iyi biliyorum. Eğer biz Müslüman kalmazsak yok oluruz. Ve biz yok olduğumuz zaman bütün insanlık yok olur. Modernizme karşı durabilecek, tek, yani reddetmeyecek, onu yumuşatacak, bünyesini alacak, insaniyleştirecek. Tek kaynak İslam muhabbeti, İslam hizmetidir. Ben bunu görüyorum. Onun için biz böyle biraz yukarıdan ee, çok aşağı inmeden e, o, konuşursak da çünkü e, zor olur yani benim için <gülüyor> mümkün, mümkün de olmaz Aynen. onlar ve o çünkü mesela e, efendi çok sık anlatırdı Cenab-ı Hazreti Peygamber beni Allah diyor, do doyuruyor bu buyuruyor yani o manevi tatmin işte biraz ben sözünü etmeye çalışıyor kalbin tatmini o çok güzel bir şey yani. Onu ancak Cenab-ı Allah yapıyor. Beden nasıl olsa tatmin oluyor. Yani bedenin tatmini çok kolay. Hı hı. Ama kalp tatmini olmazsa beden asla tatmin olmuyor. Evet. Kalbin tatmini çok önemli. Havaycı asliye yani asgari şartlar ihtiyaçlarınız. Oksijen var. Sıcaklık da belli. E bir de elbise giyiyorsunuz ama kalp tatmini olmayınca bundan yetmiyor. Daha daha daha daha Abraham Maslow diye ünlü bir psikolog vardır Aha. hocam onu bilirsiniz meşhur ihtiyaçlar pir piramidi Piramide. vardır ihtiyaçlar piramidin en altında bu temel ihtiyaçlar yer alır barınma giyinme işte gibi ihtiyaçlar yeme içme gibi ihtiyaçlar piramit biraz yükseldikçe ihtiyaçlar maddi olandan manevi olana doğru bir tekamül gösterir insan bir süre sonra e, ...aşkınlık kendini aşma ihtiyacı hisseder, kendini ifade edebilme ihtiyacı, kendini gerçekleştirebilme ihtiyacı hisseder. En üst, tep en tepede de manevi ve estetik ihtiyaçlar yer alır. Yani bugün e, insanoğluna baktığımız zaman e, insan sadece barınma, efendim yeme, içme peşinde koşan bir varlık değil. Yani ...soyutlama kabiliyeti olan, adalet duygusu olan, güzellik duygusu olan, Tabii. ahlak hissiyatı olan bir varlık. Ee, dolayısıyla böyle şeylerin bulunduğu ortamlarda daha mutlu olabiliyor. Yani sürekli ad adaletsizliğin hüküm ferma olduğu veya insanların incitildiği, kendisinin incitilebileceği bir yerde insan mutlu olamıyor. Evet. Ee, sosyal ihtiyaçlarımız var. Tanınma ihtiyacımız ...kendimizi dinlendirmeye ihtiyacımız... ...bir başkasını rahat bir şekilde... ...dinleyebilme ihtiyacımız... ...bütün bunlar aslında bizim... ...sosyal varlıklar olduğumuzu... ...bir başkasının yüzünde kendimizi... ...seyretmek istediğimizi, bir başkasının... ...hikayesine kendimizi ortak etmek istediğimizi... ...gösteriyor. Ee, bu yani insanların kümeleşmesi, bir araya gelmesi bir Tabii, topluluklar o, oluşturmaları da çok doğal bir insan ihtiyaç. O çok büyük bir ihtiyaç. İnsan insana muhtaç. Hiç öyle, yalnızlık Allah'a mahsus. Öyle bir şey yok. Çünkü her insanda bir tecelliyet var ve siz o tecelliyattan istifade ediyorsunuz. Yani Mesela yine Hazreti Şeyh'den şey verelim. Derdi ki bir mesele Zorlu etti, hı hı. çözemiyorsun, istişare edin. Ya niye edelim? Kimin ne edelim? Sizi seven birisiyle. Ya, evet. ya neden evet. öyle edelim? Hı hı. Derdi ki, ola ki Allah onun kalbine sizin probleminizin çözümünü ilham etmiştir. O size söylerse çözerseniz herdi yani bu kadar evet. basit. Yine çok zaman söylenmiştir. Dert paylaşıldıkça azalır, muhabbet sürür, paylaşıldıkça artar. Tabi. Onun için düğün yapıyoruz. Onun için cenazede hep böyle bulunuyoruz. bulunuyoruz. Taziye yani, evleri. Taziye evleri. Onun için be. yemek götürüyoruz. Hatırını soruyoruz. Vesaire ediyoruz yani. O, olay böyle yani. Biz yalnız, yalnız yaşayamayız. Çünkü e, her insan her insana emanettir buyurmuştu. Yine aynı şekilde işittiğim Hı. bir söz. Her e, insanı e, hazır her geceyi kadir bil. Ben bunu Hı. böyle duydum. Hoşuma gitti. Sonra Fethi abiye sordum. Yahu dedim, bütün insanlar evliya Hı -hı. muamelesi yaptım. E dedim, hiç kazık yemedim mi? Çok yedim dedi. Çok kazık yedim. E dedim, ne oldu? Çok da mutluyum dedi yani. Fethi abi yalan söylemez. Kalbim çok mutmain dedi. Çok kazık yedim ama dedi, çok da mutluyum. Şimdi zahir ehli der ki, bu adam akılsız mı der değil mi yani? Hı -hı. ...adam dünyayı veriyor... ...muhabbeti satın alıyor arkadaş... Yani ...bundan bazı olmayan bir şeyi... ...satın alıyor yani... ...sen milyar dolar versen muhabbeti satın alamazsın... ...bak beni burada konuşturuyor... ...vefat de 42 sene oldu... ...tabii... ...sevgi insan ömrünü aşan bir şey hocam... Ha, bravo. ...sevgi... ...çok uzun kalan bir şey... Evet. ...yani... E, ...galiba iyi insanlar... ...hayırlı insanlar... ...ömürlerinden dışarıya... Ee, bir sevgi taşıranlar oluyor. Değil mi? Bu kadar. Yine merhamet efendim de dedi, dedi ki, biz erenleri büyükleri niye seviyoruz? Başta efendimiz. Çünkü onlar bizi çok sevdi. Ya o arada 1400 sene var olsun. Sevdi işte buyurduğunuz gibi sevgi zamanı aşan bir şey muhabbet adını verdiğimiz. Zamanı aşıyor. Seviyoruz Cenab-ı Hali niye seviyoruz büyüklerimizi Hazreti Sıddık'e. Ömer-ül Faruk'u, Osman-ı büyüklerimizi, Aktab-ı Erbâ'yı, evtâd niye seviyoruz? Çünkü onlar bizi çok sevdiler. Bizi bildi mi? Tabii ki bildi. Hiç şüphe etmiyorum. Tabii ki. İsmen bilmese de mana olarak bildi. Yolumuzdan gelenler dedi. Bizi sevenler dedi. O muhabbet bizi e, kucaklıyor. İşte ben bunu bizzat, hem hem efendimlerinde feda edip yaşadım. Daha başka işler tutuklarla var tabii yani sevdiler biz de onları seviyoruz. Bu dünyadan gittikten sonra 77 senesinin Ekim ayında Fethabi'den göçmesin. 5 Ekim mi nedir? 42 sene geçti bak hala anlatıyoruz. Niye? Tabii. benden sonra da anlatılacak hiçbir şeyim yok ondan yani. Tabii. Muhabbet anlatılıyor çünkü yani. Dolayısıyla böyle bir hal yani işte rüya, muhabbet, hayatın içi. Ben şunu gördüm azizim hayatta karşılığı olmayan hiçbir şey yaşamaz. Hı. Yaşıyorsa, itirazlar varsa, e, tasdikler varsa, münakaşa ediliyorsa mutlaka hayatta bir karşılığı vardır. Senin problemini çözmüyorsa ötekininkini çözüyordur. Bir de şunu da çok net söyleyebilirim. Efendim benim hiç alakam yok diyebilirsiniz siz. Hı hı. Kalın gözlükleri takmışınızdır. Rengi neyse değil. O gözlüğünün perspektifinden görürsünüz. Ama hayat tek bir gözlükle geçmiyor. O gözlüğü çıkarın bir başka gözlükle bakalım ne göreceksiniz yani. Bazı insan da e, lojik olarak hayatta bakar. Bir manada kendini inkar eder. Onunla e, daha evvel söylemeye çalışıyorum. Böyle e, mantıksal sohbet yapmayacaksın. Nereden tepeden konuşurken ...insan tarafı ortaya çıkıyor... ...tam sizin mesleğiniz... ...insanı konuşturuyorsunuz yani... ...neler çıkıyor değil mi yani... ...uyurduk uyardılar... <gülüyor> Uyurduk uyardılar... <gülüyor> Hocam ben... E, meslekte, eyvallah... E, eyvallah. E, yani mesela çok sıradan gibi görünen... ...bir kadın karşınıza konuşuyor... Konuşuyor... İşte, köylü bir kadın evet. gelmiş... E, ...bir, bir Anadolu'nun bir dağ köyünden gelmiş... Nasıl mucizevi şeylerle tanık oluyorsunuz? Nasıl bir o, o gürül gürül bir ruh, e, gümrah bir ruh oradan çıkıyor, fışkırıyor. Hmm ha, dağlarda açan bir çiçek gibi böyle, evet. bir kardelen evet. çiçeği gibi. Dinledikçe hayrete kapıldığım, hayrete düştüğüm o kadar çok insan olmuştur Bunu ki. Bunu kim söyletiyor böyle? Ha. Yani... Hani bende sığar ci, iki cihan mıydı? Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Evet. İnsan içinde ne cihanlar evet. sığdı? Yeter ki ona hakikaten her insana hızır gözüyle bakmayı bilelim. Değil mi? Evet. Benim çok sevdiğim bir hikaye var. Bu mühtedi yazarlardan Guy Eaton'ın bir hikayesi. Anlattığı bir hikaye. Tunus'ta bir dağ köyüne bir ...Hristiyan... ...keşiş giriyor... ...üstü başı kirpas içinde... ...işte... E, ...dilenmeye başlıyor köyde... ...kahvede insanlardan... ...masadaki arkadaşı hemen kalkıyor... ...gidiyor... ...bütün parasını adamın eline veriyor... ...gönderiyor adamı... ...orada köylüler diyorlar ki... ...ya ne yaptın yani... ...Hristiyana para verdin cenneti mi aldın sen şimdi filan... ...dalga geçiyorlar onunla... <Gülüyor> ...verecek daha, bari bir Müslüman bulsaydın da... ...ona verseydin filan gibi... ...onun verdiği cevabı hiç unutmuyorum... ...diyor ki... ...dostlarım diyor... ...yoksul bir adamın görüntüsünün altında... ...kimin gizlenmiş olacağını asla bilemezsiniz... ...yani orada... ...o şeyin altında... E, ...kim bilir neler gizli... Aynen öyle... Hocam bu rüya olsun... Aynı öyle... E, mesela... ...Rahmeti Fethi Bey'den de bahsettik... E, ...ricali de olsun... ...gayb adamlarında olsun... ...bir şey var e, rüya alemiyle ilgili de konuşurken, e, öteyi, görünmeyen alemi böyle kesin bir kalp bilgisiyle bilme şeyi. Yani evet. modern insanın en temel e, nosyonlarından bir tanesi görmediğine inanmak. Evet. Yani İngilizlerin meşhur sözüdür, seeing is believing derler, görmek inanmaktır, i̇nanmak. görmediğine inanmaz adam. ...dolayısıyla sadece materyal alemde yaşar... ...duyuların aleminde yaşar... Evet. ...duyuların ötesinde bir hakikat olabileceğini... ...gözün görmeyeceği, erişemeyeceği bir hakikat... E, ...olabileceğini düşünmez... Ama bu da bir postüla... ...yani ben şunu söyleyebilirim size... ...tabii siz işin ilmini yaptınız... ...ben sadece küçük müşahedeler, küçük gözlemler... ...o insanın da... ...insan olmak kasebiyle ...ideolojik olarak seeing is believing tamam... Ama onun ötesinde bir başka alem olduğunu seziyor. Ama onu yok sayıyor. Yani bir assumption, bir varsayım yapıyor. Hı. O da onu seziyor. Çünkü Cenab-ı Allah ona onu sezdiriyor. Varlığının bir köşesinde. O da bir kalp taşıyor. Hı hı. Yani o ona sezdiriyor fakat o onu yani mantıksal bütünlüğü bozulmasın diye, düşünce sistematiğine helal gelmesin diye yok kabul ediyor. Ama var. Yani orada ondan çok habersiz değil diye düşünüyorum. Yani müşahedelerimden çıkan sonuç bu. Benim şahsi şeyimde. Ama e, konuşursanız bir de şey var ya hani biraz evvel sözünü etmeye çalıştık. Yani dokunmak dokunmamak. Şimdi ilm adamında hı hı. dokunuyorsunuz. O lojik bütünlüğüyle var zaten yani. İçeride e, programdan önce sohbet ederken güzel bir şey geçti. Siz dediniz ki bir mühendisle tanıştım. Her şeyi programlamış. Evet. E, ve o program dahilinde yaşıyor hayatını. Doğru. E, ben de bir mühendis olarak her şeyi programlıyorum. Bu da doğru. Ama ben şunu da biliyorum. Kader öyle bir üflüyor ki, bunu Sefer efendim öğretti. Bütün o kağıtlar bilgisayar programları birbirine giriyor. Toplamaya çalışırken altı ay geçiyor. Toplayamıyorsunuz. Diyorsunuz ki yaptık programı ama ...kader bir üfledi, her şey yapıp bir tarafa uçtu. Tabii. Üç numaralı kağıt kayıt, beş numaralı kağıt sobaya düşmüş. Ne yapalım? Tekrar başlayalım diyorsunuz. Yani, yani olay bu. Meşhur söz var ya, insan plan yapar, tanrı güler diye. Evet. <gülüyor> evet. Ee, Onun bizdeki karşılığı takdir tedbire, tabii. tebessüm edermiş <gülüyor> takdir tedbir. Öyle midir? Evet. Be? Takdir tedbire, tebessüme. Tedbir alacağız ama bu almayacağız hmm. manasında gelmiyor. Hmm. Çok acayip bir hayat. Çok diyecek. güzel. Ben bu söz ilk defa duydum. A, Şeyi ama. duymuştum. E, e, te, e, takdire tedbir kar etmiyor. Sözünü duymuştum. Evet. E, ama takdir tedbire tebessüm eder. <gülüyor> ne yapsın? Çok evet, ya? şey güzel. Ya. Demek ki değişik e, kültürlerde... Tabii, ...aynı tabii, hakikat. Tabii, tabii. tabii. Farklı bir versiyonlar. Lezer, tabii. Şekillerde de bir küçük fıkra izin evet. verir misiniz? Tabii estağfurullah hocam. Şöyle hocam. bir yaz günü... E, Bahçıvan, e, bahçede işte ağaçlarla meşgul oluyor. Yoldan da bir zat geçiyormuş. E, sıcak, güzel armutlar olmuş. Hı hı. Bahçıvan diyor ki, ey yolcu diyor yani sıcak bunaldın. E, sana diyor bir armut ikram etsem diyor ister misin o Ali Ülala diyor yolcu alırım. Ama diyor bizde iki türlü armut var. Bir diyor kul tedbirinin karıştığı armut aşılı. Hı. Bir de Halık'ın yarattığı armut ağlat. Adam duruyor, ben diyor halikin yarattığını isterim, kul tedbirini istemem diyor. E, peki diyor bahçıvan, bir tane koparıyor, veriyor. Adam iki ısırıyor, ilk lokmalar iyi, üçüncü, dördüncü lokma bazen takılıyor, yırtıyor bazen. Zorlanınca bak diyor, bu diyor ki kul tedbirinin karıştığını vereyim. O kul tedbirin de yine takdirin çerçevesi dahilinde mütalaa et diyor, düşünüyor. diyor. Kul tedbiri de takdirin haricinde değildir diyor. İki camut sulu yağ gibi kayıyor. Biz de öyle öğrettiler. Kul tedbiri de yine takdirin çerçevesinin dışına çıkamaz. Tabii. Tabii. Yani bu mesela bizim tebabette de çok tartışılan bir şey. Bazı insanlar diyorlar ki ya işte Müslüman insan depresyona girer mi? Müslüman insan üzülür mü? Giriyor. <gülüyor> ben, ben biliyorum şahsen. <gülüyor> yani yani e, ...işte bizim imanımızdan bunu yenmemiz lazım filan. Yahu senin e, depresyona girmen, sonra onun neticesinde şifa araman, tabibe gitmen, tabibin e, sana e, mevcut işte otlardan yapılmış o ilaçlardan vermesi... E, ya e, tabibin bir sözü yetiyor bazen, bir sözü. E, bazen bir, sözü, bir tabii, sözü, tabii. İlacı içiyorsun, tamam ya. Bir sözü yetiyor. Tabii. Niye? Anına rast geliyor çünkü. O da takdirin bir parçası. Tabii hiç, hiç, o da cipe, takdirin takdirin dışında hayat yok. Şimdi mesela hı. bu teknolojiyi falan işte biz mühendisize anlatıyorlar, ediyorlar. Hı. Diyorum ki işte şöyle oldu, böyle gitti, işte kapalı devreler, bilmem neler, yapay zekalar. Tabiat kanunlarından herhangi birini ref edip, kaldırıp yeni bir kanun vaz edebiliyor musunuz? İş oraya geliyor çünkü. Hı hı. Yok. Onun koyduğu kanunları hı hı. keşfediyorsunuz. İcabı neyse yapıyorsunuz. Bu başarınızda Müslümanca baktığınız zaman ol emri olmasa başarı ortaya koyabilir misiniz? Kün feyekun. Mümkün değil. O halde niye dertleniyorsun arkadaş yani? Kanunu koymuş vazetmiş. Kulun birisi de buluyor. Öyle veya böyle kullanıyor. Sen de aynı çerçeve içindesin. Sen de bul. Onun ne yaptığı seni yani... Ee, fascination diyorlar yani gözünü boyamazsın sihir ee, nereden biliyorsun ee, okuyorum yani Hz. Musa'nın ve Firavun'la olan hikayesini Firavun'un e, sihirbazları hı hı. sahirün alim buyuruyor Kitabullah yani her şeyi bilen sahirler, sihirbazlar şimdi kimler? İşte bu bilgisayarcılar yapay <gülüyor> zekacılar sahirün alim Sahirullah. peki Musa kim? Kekeme bir adam yani öfkeli kekeme ama Allah'ın resulü elinde ne var bir çubuk var asa kovinmedi yaprak silkiyor ağacı vuruyor falan böyle bir haf geliyor hepimize geliyor yani o hasta Musa'ya gidiyor bitmedi daha devam ediyor her safada devam edecek hmm. ya Musa at asa hepsini yiyor bitiyor sahiven alimler anlıyorlar bu diyorlar bunun kudreti bizim üstümüzde bir tap ...en üstteyiz, uppermost biz diyorlar. Hı hı. Bu bizi yendi. Ha, diyorlar, bu Musa'nın... ...Rabbine iman ettik. Falan yani. Şimdi olay bu yani. Aynı tabiat kanunları... ...içindeyiz hı hı. ve ol... ...emriyle her şey oluyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman... ...hiçbir mesele yok. Ha, bugün aciziz, yarın hı hı. yaparız. Hı hı. Ol emrine... ...layık olalım. O hı hı. kanunları bilelim gözümüzü boyamasın. İşte mesela insan zekası önüne geçer mi diyorlar. Bu science fiction malum yani şimdi işte bilim kurgu. Bu 19. asrın hadisesidir. Neler çıktı? Daha da çıkacak. Bitmez. İnsanın hayali, şeysi. Ama hepsi, hiçbiri tabiat kanununu ref edemez. Ilga edemez. Ve yine bir kanun koyamaz onun yerine. Hep tabiat kanunları. Nature law dedikleri adamlar adamları. Bunda bazı benim bir inancıma göre Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ve her kanuna göre siz eylem yaptığınız zaman teknolojidir o eylemin neticesi. Ol emri olmadan oradan bir netice alamazsınız. İslam buna böyle bakıyor. James Watt da aynı şeyi yaptı, Hawkins de aynı şeyi yaptı. Hiç fark yok arada kategorik olarak. Birisi basit buhar makinesini yaptı, bütün dünya değişti öteki de iletim, iletişim devrimini şey yaptı. Ondan sonra yine dünya değişiyor. Değişecek tabii yani. Te, tebedülat alemin şeyi. Müslüman olarak böyle baktığınız zaman ona yetişemeyiz. Bakarsın önünü kesersin. Hz Musa Firavunların ilmini tahsil etmedi. Önünü kesti sadece. Yaptığı oydu yani. Ve Firavunlar biz Musa'nın Rabbine, e, Firavun'un sahirleri biz Musa'nın Rabbine İman ettik dediler. Gördüler anladılar. Çünkü onlar işi biliyorlar. Firavun bilmiyor. Firavun onları malum çift e, çapraz kestirip şehrin kapısına astı. İman ettiler. Bu bakımdan hadise budur bana göre. Hayat değişir, dünya değişir. Hiçbir kanunu ref edemeyiz. Hiçbir kanunu da yeniden vaz edemeyiz. Allah bu kanunları koymuştur. Modernistler ne diyorlar? Doğa koydu diyorlar. Ama birisi vaz etti. Bunlar ezeli diyorlar. Tamam. Ama birisi vazetti. Siz değiştiremezsiniz. C. Arzın çekim bu kadar. Ufak ufak değişiklik olabiliyor ama yok olmuyor. Bilmem nerede onda biriymiş. Öyle koymuş yani. Tabiat dönüyor. Bozabilir misin? Yok. Bozamaz. Hepsinin bir neticesi <gülüyor> var. Hududullah'a <gülüyor> riayet edeceğiz. kadar. O kadar. Eyvallah. Allah. Hocam gönlünüze bereket. Ve lütfen. De. Ee, bu sizinle bu güzel oluyor bu işler yani, muhabbet ehlisiniz size, bize, ben de çok ilim ve ilim ilim e, fazıl ehlisiniz efendim yani güzel hocam e, değerli dinleyenler e, bir gönül sadası programının daha sonuna geldik kıymetli hocam Saadetin Ökten ve ben e, Kemal Sayar bir sonraki programda görüşmek üzere hayırlı günler hayırlı haftalar diliyoruz